Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü Allah katında inananların en şerli olanı karı koca birbirleriyle girdiği ilişkiye girdikten sonra bu ilişkinin halini, şeklini başkasına anlatan kimsedir. Hadis 686. Abdullah İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, hazret Ömer'in kızı Hafsa, dul kalınca dedi ki, Osman İbni Affan'a rastladım, kızımdan bahsettim. İstersen sana nikahlayayım dedim. O da, hele bir durumuma bakayım dedi. Birkaç gün bekledim, sonra karşılaştığımızda, bana öyle geliyor ki, şimdilik evlenme durumunda değilim dedi. Sonra Bekir'e rastladım. Ona da istersen kızım Hafsa'yı sana nikahlayayım dedim. Sustu, hiç cevap vermedi. Bu sebeple ona Osmana gücendiğimden daha fazla kızdım. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa'ya talip oldu. Ben de ona nikahladım. O sırada Ebubekirle karşılaştım. Bana Hafsa'yla evlenmemi istediğin, benim de sana cevap vermediğim zaman herhalde bana darılmışsındır dedi. Ben de evet diye cevap verdim. Bunun üzerine Ebubekir şunları söyledi: Bana bu konuyu açtığınızda kızınızla evlenmeme mani olacak bir şey yoktu. Lakin Hazreti Peygamber'in Hafsa'yla evlenmekten söz ettiğini duymuştum. Rasulullah'ın sırrını ifşa edemezdim. Açığa çıkaramazdım Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hafsayla evlenmekten vazgeçseydi ben onunla evlenmeyi kabul ederdim. Hadis 687 Aye Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları onun yanında otururlarken Fatıma Tıpkı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yürüyerek çıka geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce sevindi ve merhaba kızım diyerek sağına veya soluna oturttu. Sonra Fatım'anın kulağına bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine Fâtıma yüksek sesle ağladı. Onun aşırı üzüntüsünü görünce kulağına bir şey daha fısıldadı. Bu defa Fatıma güldü. Fatıma'ya hanımları yanındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece sana bir sır verdi, sen de ağladın dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ne söyledi diye sordum. Fatıma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ''Sırrını kimseye söylemem.'' dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince de, senin üzerindeki analık hakkıma dayanarak, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, sana verdiği sırrı, bana söylemeni istiyorum dedim. Fatıma da, şimdi olabilir dedi. Ve şunları söyledi. Rasulullah'ın ilk olarak söylediği gizli sözünde, her sene Cibril benimle Kur'an-ı Kerim'i bir defa baştan sona okurdu. Bu defa bir iki kere okudu. Bu yüzden Ecelimin yakınlığını anlıyorum. Allah'tan kork ve sabırlı ol. Ben senin için ne güzel bir öncüyüm buyurdu. Bunun üzerine ağlamıştım. Benim çok üzüldüğümü görünce kulağıma ikinci kez bir şeyler fısıldayarak. Ya Fatıma, mümin hanımların veya bu ümmetin hanımefendisi olmak istemez misin?" buyurdu. O zaman da gördüğün gibi gülmüştüm. Hadis 688. Sabit el-Binani'nin rivayet ettiğine göre Enes İbn Malik, Allah ondan razı olsun, ona şunları söyledi: "Ben çocuklarla oynarken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Bize selam verdi ve beni bir iş için gönderdi. Bu sebeple annemin yanına gecikerek döndüm. Eve varınca annem niçin geç kaldın diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir iş için göndermişti. Onun için geciktim dedim. Annem neymiş o iş deyince bu bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem Rasulullah'ın sırrını kimseye söyleme dedi. Enes bu olayı anlattıktan sonra Sabit el Bünaniye şunları söyledi: Şayet bu sırrı birine söyleyecek olsaydım sana söylerdim, ey Sabit dedi.